yazıların benim sözlerim olduğunu sanmanızdan başlıyor. Bu sözler, bu açıklamalar benim sözlerim değil. Bunu 10'lu yaşında bir çocuk gibi ayağımı yere vura vura söylüyorum. Bu sözler bana da sizin gibi gelmekte. Ben de bu sözleri sizin gibi işitmekteyim. Bunun Çıkışlarını, söyleyenini, yalanını bilmiyorum. Fazıl Üsünü Dal Açık Radyo'ya ilham kaynaklarını anlatıyor. Bu program Açık Radyo dinleyicisi Şule Aytaş tarafından desteklenmiştir. Açık Dergi Son aylarda birbiri ardı sıra üç kitabınız yayınlandı. 1945 tarihinde yapılan ilk basımı 1945 tarihinde yapılan Taş Devri, Norgunk'tan yayınlandı. Hemen arkasından yeni bir şiir kitabınız İçimdeki Şiir Hayvanı Yine Norgun yayınlarından çıktı Ve son olarak en yeni kitabınız Orada Karanlık Olurum Yapı Kredi yayınlarından yayınlandı Bu yeni yayınlarınızla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Bir rastlantı sonudur Daha evvel çalışmalarım Gün çektiler Zaten Bütün yazdıklarım bir büyük yapının parçalarını böylece bir arada yahut yakın zamanda da çıkması okuyucu için daha inandırıcı olmuştur. Daha cekçiye bağımalarını sağlamıştır. Burada kitapları mı çıkıyor? Ben kitaplara yanında gözüyü pek ayırdım da değildi. Sanıyorum kitaplar insana de daha büyük günlerdir. Insandaki yaşama'nın daha önceli kendilerinde başladığını gösteren hala okunmasız büyük belgelerimizdir. Kitaplarla hiç bilmediğimiz birisi hiç bilmediğimiz birisi seslenmekte. Aradaki sessizlik bizim yapımız sanılmaktadır. Buradaki görünmeyen ses görüntü haline gelirken ya da ses halinde olduğunu sanmakta. Bu karışık metafizik metafizik karışık sayılarla daha da okulmazlıktan çıkmakta sezilmezlik diline dönüşmektedir. Bu dili ben şimdiyecek. Çözemedim. Çözemedim. Ben mutlu olsun. Sayın Dağlarcı bir soru daha sorabilir miyim size? Alo. Şiirinizde imgelerin yanı sıra ritim anlayışının özgünlüğü de dikkat çekmekte. Ee, özellikle şiirinizin ritim Anlayışı üzerine ne söylemek istersiniz? Karışıklık, bu sözlerin, bu yazıların benim sözlerim olduğunu sanmanızdan başlıyor. Bu sözde, bu açıklamalar benim sözlerim değil. Bunu 10 yaşında bir çocuk gibi ayağımı yere vura vura söylüyorum. Bu sözde da sizin gibi gelmekte. Ben de bu sözleri sizin gibi işitmekteyim. Bunun çıkış yerini söyleyenli, yalanını bilmiyorum. Öyle sanıyorum ki onlar yalanlar daha gerçek kişilerdir. Biz yalanlar daha bile belki okun okunmadık gibiyiz kitaplar okunmamadık başka bir yazıyı biletirir bu yazının tedif güzelliği bize ait görünüyor ya inanmıyınız bunun elifi bunun yazanı çok eskilerde biriydi, çok yenilerde birdi hangisidir bilmiyorum. Çok teşekkürler Sayın Dağlarca, çok evet. teşekkürler. Güle güle. Evet, 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında 95. Doğum gününde Fazıl Üç'ünü Dağlarca'yı dinlettik size. Açık Radyo'da 19 Mart 2007'de yayınlanan Rahmi Ödül'ün hazırlayıp sunduğu Yol Geçenin Dağlarca Özel programındaki yapılan mülakat de aynı mülakat esnasında. Ahmet Soysal da yayındaydı ve Ahmet Soysal tekrar bizimle canlı yayında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak o güne gidecek olursak, 19 Mart 2007'ye gidecek olursak, bu... Yap, yapmış olduğumuz Rahmi'nin yapmış olduğu mülakatta Fazıl Üslü Dağlarca'nın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, tabii ki çok etkileyici, sanki yazılmış, uzun e, süre düşünülmüş bir metni okurcasına e, konuştu. Oysa tamamen e, doğaçlamaydı, onu biliyoruz. Çünkü soruyu e, hemen sorduktan sonra başladı cevap vermeye, hazırlıklı değildi yani. Ee, tabii ben şaşırmadım al alışığım dağlarca çok iyi bir konuşmacı, ee, çok yaratıcı bir konuşmacı. Bu yönü tabii çok fazla e, bilinmeyebilir. E, çünkü söyleşilerinde ancak işte bu ortaya çıkıyor. Ama e, söyleşilerinden de etkili olarak tabii bunu sesli olarak doğa işlemi biçiminde orada algılamaktı. Herkes de sanırım çok etkilenmiştir evet. Çok etkileyici Hatta programın girişinde de bir cümle yayınladık kendisinden Evet Ahmet Soysal'la devam ediyoruz Konuşmaya Öncelikli olarak Arzu ve Varlık kitabına dönecek olursak bunu, Burada Dağlarcayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, o kitap 99'da çıktı Yapı Kredi yayınlarından yeni baskısı da var Çeşitli yazılardan oluşuyor i̇şte İki bölüm İkinci bölümü daha böyle yoğun felsefi yaklaşımlar içeriyor ...o Çocuk ve Allah'la ilgili bir bölüm... ...yani 1940'da yayınlanan... ...Dağlarca'nın ikinci yayınlanmış kitabı... ...başyapıtı... ...sayılabilecek nitelikteki... ...kitabı üstüne... ...değerlendirmeler var... ...ilk bölüm daha genel... ...ikinci bölümü daha çok vurgulamak istiyorum burada... ...o daha yoğun bölümü... ...o bölümde... ...kitabın başlığının belirttiği... ...kavramları ele almaya çalıştım... ...yani arzu ve varlık kavramı... ...çünkü hep önceden beri düşündüğüm bir şey ama yani ciddi ve dikkatli okurların da gözüne çarpan bir şey. dağlarca felsefeye sorular soruyor. Ama şi bir şiir e, e, biçiminde soruyor bunları. E, yani felsefe yapmıyor. Şiir yazıyor. Ama şiiri felsefi nitelikte ya da ...daha e, genelleştirirsek metafizik tırnak içinde nitelikte sorular soruyor. Yani metafizik derken işte ölüm üstüne, yaşam üstüne e, sorular soruyor en temelinde. Çocuk Allah Allah'ta e, özellikle arzu konusu öne çıkıyor. Hep vücut e, göndermesi var kitapta. O çok dikkatimi çekmişti. Durmadan vücut diyor e, kitap. Sürekli bunu çocukla ilişkilendiriyor. Çocuğun arzusuyla. Ama çocuksu bir arzuyla da aynı zamanda yani büyük insanda da yetişkinde de olabilecek çocuksu bir arzuyla. Hatta ben kitapta bir deyim kullanmıştım. Arzuyu sıfat yapmıştım yani. Şey pardon çocuğu sıfat yaptım. Arzu çocuktur dedim. Yani sıfat olarak yani çocuktur. Evet. Çocuk arzudur da diyebiliriz tabii. Yani arzuyla da sıfat yapabiliriz. Burada bu iki e, olgunun, iki e, durumun e, birleşmesi çok e, dikkat çekici kitapta. Ve vücut e, temelli bir birleşme. Yani arzu ve çocuk sürekli vücuttan, vücudu dile getiren şiirlerde e, ortaya konuluyor. Bu çok çarpıcı bir şey. E, çok da çağdaş bir tema aslında. Hep Dağlarca'nın çağdaşlıkta, modern Türk şiirinde yeri tartışılmıştır. Buna çok ikna olmamış olanlar da var. Oysa Dağlarca kadar e, bu temayı, vücut temasını 20. yüzyılın felsefesinin de ama belli bir şiirinin de büyük bir göndermesidir. E, bu temayı ele alan yok Türk şiirinde. Kaldı ki daha başka e, temalar da Dağlarca'nın şiirinde çok öne çıkmıştır. Mesela zaman konusu. Dağlarca ona sürez de diyor kendi yarattığı bir sözcükle. Bu, bu tema da çok çağdaş bir temadır. Felsefenin e, temasıdır ve dağlarca sanki e, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty e, ile aynı anda e, düşünerek, sanki onlarla bir çeşit iletişim içinde düşünerek şiir yoluyla bunları soruyor. Ve bunları soran belki dünyadaki e, başlıca şair. Şimdi bu yönü bir gün daha iyi ortaya çıkacak tabii. ...bunu söylemek biraz iddialı gibi oluyor... ...ama... E, ...eminim ben bundan... ...başka şairlere de baktım... E, ...keşke tabii... ...hem e, Türkçe dahi bilinen bir dil... E, ...daha çok çevrilen ve ilgi duyulan bir... ...bir kültür dili olsaydı... ...bunlar çevrilseydi eminim... ...o büyük düşünürler, şiirle ilgilenenleri... ...örneğin Heidegger... ...Dağlar Cüvisi'ne çok şey yazardı... ...özellikle varlık konusunda yine... Bu ...kitaptaki... E, ...değinmelerden, temalardan biri... ...varlık konusunda Dağlarca'nın... E, ...çok büyük... E, ...savları, düşünceleri, soruları var. Daha çok soru diyebiliriz onlara. Ama yani... ...felsefe ile şiiri tabii... ...yine de birbirinden ayırıyoruz. Çünkü değişik biçimler... ...değişik üsluplar içeriyor. Dağlarca hiçbir zaman felsefeciyim dememiştir. E, felsefe şiir yazıyorum da... ...dememiştir. Ama şiiri... ...sorular soruyor. Ben biraz o yönden... ...felsefeci olarak yaklaştım Dağlarca'ya. Ama sadece... Ee, Felsefe e, söylemi içinde kalmamaya çalışarak bir bakıma işte edebiyat eleştirisine de girmiş sayılabilirim. Arzu ve varlıkta. Evet, evet. evet peki diğer kitaba dönecek ol olursak... ...Eşsiz Olana Yakınlık Çağdaş Şiirin Burçları kanat yayınlarından çıkan evet. kitabınızda... ...hangi bölümler altında dağlarca irdeliyorsunuz? Evet. Şimdi ilk başta Arzu ve Varlık kitabını oluştururken işte 98'lerde, 99'larda... Artık hani bütün sözlerimiz söylemiş olayım dedim demiştim. Çünkü başka konularla da ilgileniyorum. Ee, ama evet bu kitap sadece dağlarca ile ilgili değil. Zaten değil. Evet. evet. Ama daha sonra onu demek istiyorum. Başka tabii şeyler çıktı, imkanlar çıktı, teklifler çıktı, çağrılar çıktı ve dağlarca üstüne yeniden bazı sorular sordum. Tabii ki böyle bir büyük yazar hemen. Tüketilmiyor, tükenmiyor. Bir kitapta da tükenmiyor. Bir kişi de tüketemez ayrıca. Ee, burada yeni sorular soruyorum. Yani bu kitaptaki yazılarda yani Dağlarca ile ilgili bir bölüm var kitapta. Siz ona yakınlık ki 2006'da çıktı yani kanat yayınlarından. Evet. Orada Dağlarca ile ilgili bölümler var. Burada e, tabii en bir tane şey yazı var. En, en kapsamlı yazı. Orada yaşam konusu. Çünkü dağlarca da Hayat ve hayvan, Rahmi o programda da bu konusunda durmuştuk. Hayat ve hayvan aslında aynı kökenden geliyor biliyorsunuz. Çok çok temel kavramlar. Yani hayvan canlı demek aslında biliyorsunuz. Yani aslında insanın, insanı da kapsayan bir kavram dağlarca da hayvan. İnsanın dışında, insanla karşıtlık içinde bir kavram değil. O anlamda klasik hem aslında felsefede hem de aslında dinsel öğretilerdeki o kesin ayrım dağlarca da yok yani Dağlarca'nın modernliklerinden biri de bu. Yani insandaki e, o tinsel varlığı hiçbir zaman yatsımamış bir, bir, bir yazar, bir düşünür. E, yani yazı düşünürü diyelim. Ama e, en başta tabii hayata yöneliyor. Yani, hayat e, bu bu tinselliğin de temelinde. Hayatta hem çocuk ve Allah'ta gördük vücutla ilgili, arzu ile ilgili ama... Hayvanlığı da içeren bir kavram. Hayvanla insanı birleştiren bir kavram. Dağlarca o anlamda bir yaşam şairidir. İşte o yazılardan biri en kapsamlısı yaşam konusunu bu temalardan yola çıkarak ele alıyor. Dağlarca da yaşam vurgusu var burada. Başka değinmeler de var. Çocuk ve tabii sınırlanmıyorum. Arzu ve varlığın kapsamından sonra... Ee, içerdiği kapsamdan sonra yayınlanmış kitapları da burada alıyorum ee, İmin Yürüyüşü kitabını 99'da çıkmış çok önemli bir kitap ve uzaklarla giyinmek ki çok az gönderme vardı çünkü daha e, onun üstünde çok fazla durmamıştım uzaklarla giyinmek 1990'dır Dağlarca'nın en en kalın kitabıdır 500 sayfalık o kitapla da ilgili orada değinmeler var bu Esiz ona yakınlık kitabımda. Orada hem bu yaşam kavramını tekrar ele alıyorum... ...hem de Dağlarca'nın o öbür kitaplarda dille, sözlüklerle, imlerle, işaretlerle oluşturduğu... E, ...bir çeşit e, neredeyse sistematik yaklaşıma da değiniyorum. Özellikle e, imin yürüyüşünde öyle bir yaklaşım var. Yani işaretten, im dediği işaretten e, dünyayı aslında... E, türetiyor dağlarca evreni türetiyor. Bu bunun da tabi e, Şeyse ise ikinci adımı e, ikinci ve üçüncü adımları imge ve aslında e, şey e, sözlükler yani im olarak sözlükler sözlüklerin e, dağlarca'nın e, şiirinde çok temel bir bir bir, bir yeri var e, Oluşturucu bir yeri var özellikle ilk dönemi için belki arzu diyebiliriz. ...dağlarca da çok öne çıkan bir kavram olarak... ...arzu, varlıkla ilişkide... ...ikinci... E, ...yani daha sonraki yapıtlarında... ...başka düşünsel özellikli yapıtlarında... E, ...dil... ...sözcük çok önemli... önemli. ...dağlarca da... ...yani dil temelli bir düşünceye gidiyor aslında... ...arzu temelli bir düşünceyle... ...dil temelli bir düşünceyi bir yerde kesiştiriyor... ...birleştiriyor dağlarca... ...bu da e, çağdaş felsefeye dönecek olursak... ...çağdaş felsefenin yönlerinden biri olmuştur... ...hem e, Wittgenstein'da... ...hem de e, Heidegger'de... ...değişik değişik de olsa... E, çok ele alınan bir kavram olmuştur Dağlarca'da çok bariz bir şey Yani dil temelli bir düşünce işaret temelli, dil temelli Ve imgeye de neredeyse Maddi bir varlık kazandırıyor Dağlarca'nın bu sonraki Bu ikinci Yaklaşımı Dil ağırlıklı yaklaşımı Daha çok maddeci bir yaklaşım aslında Özlekçi derdi Dağlarca Maddeci bir yaklaşım diyebiliriz Dil tabi Dağlarca'nın şiirinin Her şeyidir yani çok dil temelli bir şiirdir. Ve özellikle de dağlarca için bu dil tabii Türkçedir. Türkçe dilidir. Ama dağlarca tabii bir seçim yapmıştır. Yine belli bir dönemden sonra yani yaklaşık 50'lerden sonra... ...öz Türkçe'ye yönelmiştir. Sözcükler yaratmıştır. Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Elbette. Ee, bu anlamda bir de örnek getirdiniz. İsterseniz örneği dinleyelim evet. ve üstüne yorumlarınızı alalım. Evet. Bir örnek basit bir şiir. Kısa bir şiir. Ağası kitabından tam da... E, bu deminki söylediklerimin devamında doğru bir soru oldu. Çünkü e, Dağlarca'nın en önemli kitaplarından biri Asu'dur. 55'te çıkmıştır. Dağlarca 67'deki ikinci baskısında bu kitabı baştan aşağı öz Türkçeleştirdi. Tabii ki çok eski Türkçe yazılmış bir kitap değildi. Dil titizliği yani öz Türkçe bakımından Dağlarca'nın bütün kitaplarında var. Neredeyse ilk kitabından biri var. Asu'da e, eski sözcükleri Asu'dan kaldırdı. Yeni sözcüklerle. Düşündü şiirleri Çok ilginç bir karşılaştırmadı Ve aslında birinci baskısını da yürürlükten kaldırdı Yani bir daha basılmasını istemedi Şimdi benim elimde birinci baskısı var Çok Oradan güzel. bir şiir okuyacağım Sadece e, eski Türkçesi yanımda yok Eski Türkçe dediğim yani e, ilk e, versiyonu yanımda yok Basit bir şiir Üç kıtadan oluşuyor Esmer Sen esmer çevir yüzünü Dağ yıldızlara Anlıyor musun karanlıkla ağıran taşları Sen esmer Koyu ormanların göresi yok. Hadi düşüncelerin parlasın, ateş böceklerince. Sevmişiz, mağaralarla göllerle bir olmuşuz. Gelecek misin bütün geceler için sen esmer. Dağlarcının güzel bir aşk şiiri. Çok fazla aşk şiiri yoktur dağlarcının. Ama e, asu da vardır, asu'nun başında vardır. Daha çok böyle ardusal bir aşk e, şiir e, tarzında şiirleri vardır. Mesela çocuk ve Allah'ta ya da çok böyle hani soyut evrensel bir anlam taşıyan aslında yani neredeyse öznesi soyutlanmış şiirleri vardır. Sadece Asu'da ve işte Batı acısında hemen sonra yazılmış bu kitaplarda daha sanki kişisel aşk şiirleri var Dağlarca'nın. Kim olduğu bilinmiyor tabii bunlar. Evet tam da bu konuda yani Esmer şiiri az önce okuduğunuz şiiri. Bir şiirden önceki düşünceleriniz ışığında değerlendirirsek yani dilin e, dil ve imge ilişkisi, im ilişkisi açısından Tabii. bakarsak bu şiire neler Tabii. söyleyeceksiniz? Şimdi hemen dikkati çeken bir Dağlarcan'ın şiirinde yoğunluğu, e, ekonomisi, sözlük ekonomisi çok sözcükle yazmıyor şiirde dağlarca. Çok sözcükle yazmıyor. O anlamda epik şiir bile yazdığında yani o epik şiirden beklenen o şey yok, o ırmaksal. ...diyelim e, akım yok Akan, dağlarca'da. Uzayan. Mesela Nazım Hikmet'te... E, ...insanı bağlayan ya da başka Dağlarca e, Dağlarca'da o, o yok yani. Dağlarca çok az sözcükle yazıyor. Tam işte çağdaş müzik gibi bir yerde. Hani sanki Weber'nin müziği gibi. Çok, çok çeçiz bir sözcük seçimi var. Sözcüklerin e, sesleri... ...tekrar etmiyor. Ona çok dikkat ediyor. Değişik sesler e, hep arıyor. Sese çok önem veriyor. Yani bir müzisyen gibi sesle uğraşıyor dağlarca. Yani sadece anlam boyutu yok Dağlarca'nın şiirinde. Ritme çok önem veriyor. Ritme ama e, çok iyi bilmesine rağmen aslında belki o sayede de yani vezini, aruz vezini, hece vezini şeyden itibaren e, çocuk ve Allah'ın bir bölümünden itibaren bazı şiirlerine itibaren Dağlarca e, kendine özgü e, ölçüler yaratıyor. E, Bazen uyak kullanıyor kafiye kullanıyor bazen kullanmıyor kendine özgü sayılarla ölçüler yaratıyor ve her şiirinde gerektirdiği ölçüyü ben kullanıyorum diyor artık böyle hani evrensel genel kalıplardan sıyrılıp her şeyin gerektirdiği bir kalıbı ayır, aramıştır Dağlarca. Yani bu ses ve ritim demin Rahmi'nin sorusunda da vardı evet. ses veritim Dağlarca'nın şiirinin anlam kadar önemli boyutları ama bütün bunlar neyin hizmetinde? İmgenin hizmetinde dağlarca da. Çünkü şiirin aslında doğrultusu, tabanı imgedir. Ve imge ile birlikte oluşmuş sembollerdir. Yani bir sembolizmdir. Bu yüzden de kavramsal şiirler gibi de okumaktan kaçınmak lazım. Oradan felsefe çok dikkatli yani. bir Sanki bir ava çıkmış gibi hani kavramsala yakın bazı ögeleri toplayıp Hemen bunlarla hani şiirin yerine yeni bir söylem yaratmaması da lazım. Hemen de geriye çekilebilmesi lazım. Yani şiiri e, felsefe değiştirmekten de çekinmek lazım ama felsefeyi soru soruyor bu şiir. Bunu evet. hiç unutmamak lazım. Şimdi başka özelliklerden eğer vaktimiz varsa, karşıtlıkları çok önemsiyor. Diyalektik bir şairdir Dağlarca. Karşıtlığa dayanıyor Dağlarca'nın şiirleri. Burada mesela bir örnek veriyorum. E, şu esmer diyor ilk dizede sen esmer çevir yüzünü daha yıldızlara karanlık diyelim esmer yani daha evet. koyuluk diyelim koyu bir bir, bir renk e, boyutu yıldızlara diyor orada bir ışıltı var hemen ikinci dizede anlıyor musun karanlıkla ağıran taşları burada bir dizede bu dördüncü dizede iki şey birleşiyor yani karanlıkla ağırmak birleşiyor arada da hep bir sert bir, bir madde koyuyor. Taş diyor. Demin dağ demişti. Yani dağlarca da bütün e, boyutlar maddi boyutlar bir arada burada aynı zamanda. Yani dağ var ama yıldızlar da var. Işık e, var. Taş var ama. E, ve taş aslında kendisi karanlık bir maddi karanlığa sahip bir öge. Sen esmer diyor. Sonra koyu ormanların göresi yok. Yine karanlık ortamdayız. Hadi düşüncelerin parlasın. Çok basit hemen bu geçiş var. Ağustos böceklerince. Bu yani yıldızları da burada çağrıştırıyor. Evet. Çok böyle çok güzel bir, e, bir şey oluyor. Aydınlığa bir da işaret ediyor. Yine evet, evet. bir koşutluk. Yani, a, ateş böceği yıldızlar. Hep böyle küçük parıltılar görüyoruz bu e, şiirde. E, karanlıkta böyle parlayan parıltılar. Sevmişiz mağaralarla göllerle bir olmuşuz. Bu dağlarca da birlik düşüncesi çok vardır. İnsanlığın doğayla birlikte... E, ...oluşturduğu birlik... E, ...düşüncesi... ...dağlarca'nın idealidir... ...dağlarca biliyorsun aynı zamanda toplumcu bir şairdir... Evet. ...ama bu toplumculuğu neredeyse burada... E, ...bazı şeyle tasavvufi bir boyutta da vardır... Yani ...birlik düşüncesi... E, ...sadece insanların birliği doğanın da birliği... Yani, ...insanı da hayvan evet. kategorisinde anması... ...bununla bağlantılı. ...tabii ki tabii ki tabii ki... Evet. ...tabii yaşam, yaşam temelli bir birlik... Evet. ...yaşam temelli bir birlik yani... ...dolayısıyla gene de hayat odaklı... ...bir birlik yani... Tabii ki aynı düzlemde değil o anlamda varlıksal düzlemde değil. Bir taşla ya da bir dağla bir, bir, bir canlı aynı düzlemde değil. Ama yine de bitişen düzlemler bunlar. Ee, gelecek misin bütün geceler için diyor. Bütün geceler yine şeyi var. Yani bir olmuşuz da burada bir bütünlük e, düşüncesi katmış. Gelecek misin bütün geceler için sen esmer yine şiirin ortamı... Burada yine bir çeşit karaltı, arzusal karaltı, aşk karaltısı, aşk beklentisi ve di, dileği ortamı aslında şiirde bunda bitiyor. Çok bariz, çok net bir şiir yani. dağlarca şiirleri çok nettir aslında. Özellikle bu Asu kitabında öyledir. Çocuk fiyallah en karanlık kitaptır. Yani en karmaşık anlamda. Çünkü orada bir anlama sığdırılamayan, bir anlam içine hapsedilemeyen özellikle iki iki dizeden oluşmuş birimler vardır. Bunlar yani bir şekilde böyle kısa devreler yaratmaktadır şiirde. Ayrı bir şiirdir o çocuk filanlar. Dağlarca biraz o o şiir e, yaklaşımını e, 1940'larda filan bırakmıştır. Evet. evet. Peki süremizin sonuna geldik. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Sağ Bizim olun. için son derece bilgilendirici çok ve son olun. derece keyifli bir söyleşiydi. Ahmet Soysal çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Fazıl dağlarcıyı Dağlarca'yı 95. yaşında tekrar Açık Radyo'da anmamıza vesile olduğunuz için. Sağ olun.